Allahü Aleyhissalām, Bismillāhi Rabbil 'Alamin. Öcüllat ve Selamü Llāhü sīdil Mursalin, Muhammedu lāliyāl ve Sahbiyehmāyn. Mektubattan çok zor bir mektubu seçmişiz. Fakat madem başladık bitireceğiz inşallah. Bu iş inada bindi dedikleri gibi yani bu mektubu bitirmek zorundayız. Biraz zordur. Talebeleri de zor, hocalara da zor. Anlatması daha zor, anlaması zor gibi ama. Bunu e, güzel anlarsak, inşallah ondan sonraki e, mektupları daha kolay anlayacağız. Şimdi böyle de bir güzellik oldu. Zordan başlayınca kolaylar zevk verecek yani. Ama zoru da anlatmaya çalıştım. Bazı kere birkaç satırı yarım saat bir saat izah ettim. Siz de anlayacağınızı düşünüyorum. Çok güzel ilimler var fakat bu mektubun devamında da çok muazzam ilimler var. Sürer tabi 5-10 ders daha sürer. Şimdi bundan evvelki derslerde e, İmam Rabbani Hazretleri e, Kadesallâh-ı Neden bahsetti? allah Teala bir şeyle birleşmez. allah Teala bir şey hulul etmez. Allah-u Teala'ya bir şey hulul etmez. E, bu konuları anlattı. allah Teala'nın zatı değişmez. Sıfatları değişmez. Fiilleri değişmez. Bu, buyurdu. E, tasavvuf ehlinin, tarikat erbabının bazı e, sözleri vardır. Bunlara şatahat da deniyor. E, fakat aşkın taşkınlığı halinde söyleniyor. E, bunlar bunu kötü niyetle söylemiyorlar. Bir de manalarını doğru anlamak lazım. İşte onlara anlattı yani. İzâ temmel fakr fevallah. Fakirlik tamamlanırsa o Allah'tır. Fakirlik yani dervişlik tamamlanırsa Ne demek? Yani onu anlattı işte. Bir insan Allah'a ihtiyacını bilirse, her şeyde ona muhtaç olduğunu, şuuruna ererse kendinde hiçbir şey olmadığında görürse o Allah olur. Ne demek o Allah olur? Adam Allah olur demek değil. O artık ancak Allah kalır. Kendi nefsi yok olur demektir diye onu bir izah etmişti. Sonra Enel Hak meşhur dünyayı koparttılar bu işten dolayı. Allah'a cımasuru idam ettiler. Kudret sallallahu aleyhi o da büyük velilerdendi makamını. Anlayamadılar. Belki zahiren Fıkhın zahirine göre işte öyle icap ettiğine ise. Enel hak, işte ben hakkım. Bu ben hakkım demek, ben Allah oldum demek değil diyor. İşte demek İmam-ı Rabbani Hazretleri, şeyhim bunu izah ediyor. diyor. Muhammed Bakı Billah Hazretleri için. Şeyhim bunu izah ediyor. diyor. Ben hakkım şu demek, ben yok oldum, nefsimi kaybettim. Kendimi yok biliyorum, kendimi göremiyorum, hiçbir şeyimi e, göremiyorum. E, o zaman ben yokum, ben yoksam kim kaldı? Hak kaldı. Yani Mevla kaldı. Ben yokum baki olan, ben faniyim. Bakı olan haktır. Yani burada tabii adam ben Allah'ım dedi de haşa kafir oldu. Ya böyle şey olur mu? Bu, bu zat sabaha namaz kılıyor. Ben Allah'ım diyen adam namaz kılar mı? Kime namaz kılacak onu sonra? Zaten Allah olmuş. Kime ibadet edecek yani? Haşa. Yani tasavvuf ehlinin sözlerini düzgün anlamak lazım. Ben de orada izahlar getirdim size. Yani T.T.M.'ye işte büründüm. Yunus diye göründüm. Yunus Emre'nin şiirinde geçen ve Mahmut diye göründüm diye bir ihvanımızdan birinin rüyada gördüğü meseleler. Bunlara çok takılmamak lazım. Kul Allah olmaz aşağı. Hiçbir zaman için böyle bir murat da niyet de yoktur. Ama Allah-u Teala'nın tecellileri var. Bazı bu tecellilerden şekle bürünenler olur. Yarattığı bir nur bir şekilde girer. O şekilde görünür. Yarattığı bir nur. Bunu anlattım, uzun anlattım, tafsilatla anlattım. Geçen ders çok önemliydi. Tecelli Suri meselesinin ispat bakımından. Cahil cühele, profesör olmuş, doçent olmuş. Etekeme büründü, Mahmut diye göründü. Bu şirktir. Yahu ne alakası var bunun şirkle? allah Teala'nın zatı görünmüyor. Sıfatları görünmüyor, fiilleri görünmüyor. Yarattığı mahlukat diyoruz. Bak mahluk diyoruz zaten. Nasıl Allah olacak mahluk ya? Yarattığı diyoruz mahlukatından bir nur. Ya i̇şte bu ışıkta Allah yarattığı bir nur şimdi burada parlıyor. Gözümü kamaştırdı ya. Buna bile zor bakıyorum. Biraz baksam gözüm bozulacak, sulanacak ya. Allah'ın yarattığı nurlar var. Bu ışıklar hep Allah yaratmış. Bunlar Allah'ın zatı değil, sıfatı değil. Daha kafanı çalıştır. Bu nur mesela bir şekle bürünebiliyor. Şekle bürünüyor işte. Efendim Mahmud Efendi suretinde görünür. Efendim, Yunus Emre suretinde görünür. Yani Allah Teala onun nurunu ona parlatır. Daha taşa tecelli eden kuluna niyet tecelli etmesin. Bu tecelli Allah'la birleşmek anlamına gelmez falan falan. Bunları anlattık. O geçenki dersi e, de, tafsilatı iyi dinlemek lazım. Şimdi yine bu noktadan devam ediyoruz. Neticede nereye vardıydık? allah Teala'nın zatı değişmez. Sıfatları değişmez, fiilleri değişmez. Burada ittifak var. Bütün elifnet i sünnet vel cemaat, meşahı ve uleması ve ilmi kelamcıları bunda müttefiktir. Değişiklik olamaz. Değişiklik diyen Allah muhafaza kafir olur. Çünkü allah Teala o zaman değişmek sonradan yaratılanların alametidir, belirtisidir sonradan yaratılanların alameti Mevla'ya takamayız. Taktığımız anda ne olur? allah Teala nahallel lil havadis olur. Yani sonradan yaratılanları barındırmış olur. Sonradan yaratılanları barındıran bir noktada da onun da zatına ne gelir? Sonradan yaratılma belirtileri gelir. Haşa. Bundan dolayı Mevla'mız ki yaratandır. Asla yaratılmamıştır. Yaratılanlarla da hiçbir alakası ilgisi yoktur. Onlara hülül etmez. Onlar ona hülül etmez. O zaman yaratılanlar değişir yaratan Rabbimiz zatıyla, sıfatlarıyla ve fiilleriyle değişmez. E fiilleri nedir? İşte öldürmesi, diriltmesi, rızık vermesi falan falan. Ya e bunlar değişiyor işte bak adam. Dün sadı bugün öldü, dün yoktu bugün doğdu falan. E bu fiilleri değil ki. Fiillerinin eseri o. Fiilleri değişmez. Fiili ezeldedir. Burada eseri şimdi çıktı. Eseri değişir çünkü eseri mahluktur. Bunları anlattı. Kaç derstir bu konuları işliyoruz, işte Ben bile Bilesi fazla ben neyim ki ama yeni yeni anladım yani bu mektuptan sonra bu mesele Çok derin dersler vardı geride yani. Mevla'nın her şeyi bir anda bilmesi, her şeyi bir anda yapması, her şeyi bir anda konuşması, bu inkişaf, tek bir inkişaf, an vahit tek an, besit, zamanın parçası değil bunları ben anlamıyordum bu kadar. İşte anlatayım derken ben de anladım yani. Ve böylece Mevla'nın hiçbir değişmediğini kesin anlatmış olduk. İnşallah anlamışsınızdır. Geldik şimdi. Vahdeti vücut makamında olan bazı tasavvuf ehli var. Bunlar tabii Muhyiddinimle Arabi hazretlerinden sonra başlamış gibi görünüyor ama aslında değil. Çünkü Muhyiddinimle Arabi 600 lüdür hijri, e, Hallaj Mansur 300 lüdür diyelim. Yani 300 sene evvel de bu var. E, Vahdeti vücut makamında ilginç haller vardır yani şimdi Beyazıt besta müsübhanî müsübhanî kendisini tesbihi Kendini yok görüp Mevla'yı görmesindendir mesela. Şibli'den rivat edilir, Nuri'den rivat edilir, Bunlar 200-250-300'lü hicri dönemlerdedir. muhittin Arabi'den çok eskidir. Sonra Hakim-i Tirmizi, Nevadir sahibi, ihtiyatat kitabının sahibi, Hakim-i Tirmizi Hazretleri bu konulara temas etmiştir. Dolayısıyla Muhittin-i Arabi bunu bulan, keşfeden biri değildir. Muhyiddin Arabi bunu mezhep haline getiren, meşrep haline getiren, tertip eden, düzenleyendir. Sistematiğe çevirendir. Yani bunu okulunu oluşturmuştur. Osmanlı'da meşakıda ekseriyetli vahdeti vücut hali üzeridir. Halvetisi de celvetisi de yani. Bakarsın Osmanlı'daki bütün zaten Selçuklu'nun son dönemidir Muhyiddin Arabi'nin dönemi. Osmanlı'dan biraz evveldi Konya'da da bulunmuş Sadrıddin Konevi. E, annesiyle de evlenmiş. Sadrıdün Konevi de bu ekolün en büyük temsilcisidir ve yayıcısıdır. Vahdeti vücut Ekolyi. Bu Vahdeti vücutta tabii... ...varlık aleminin birliği konuşuluyor. Yani burada bir birlik konuşuluyor ama... ...ince bir iş var burada. Bunun bir mektupta anlatıyorum ama şimdi ona giremem. Bu mektupta onu anlatmıyor. Ona giremem, girersem çıkamam. Onun için giremem. Burada vakitlerle sınırlayıp... 2 üç saat olacak da konuşacağım. Ancak... Vahdeti vücutta yani varlık bizde vahdeti vücut yok da İmam Rabbani bizim tarikatlarımızda vahdeti şuhut vardır. Vahdeti şuhut nedir? Müşahedede birlik. Müşahedede birlik ne demek? Allah Teala'dan başkasını görmemek. Allah Teala'dan başka varlıklar var mı? Var. Başka varlıklar var mı? Var. E ben varım işte. Sen de varsın. Biz hayal değiliz, hakikatız. Rüya'da da gezmiyoruz burada. E o zaman varlık tek değildir allah Teala'nın var ettiği mahluklar da vardır. O zaman va varlığın vahdeti söz konusu değil de, şuhudun vahdeti. Yani bizden istenen her şey Allah'tan başka varlık yok. Hepimiz rüyayız, hayaliz. Tek Allah var. itikadı yanlıştır. Bizden istenen bu inanç değildir. Bizden istenen vahdeti şuhuttur. Ne demek vahdeti şuhuttur? Ee, hanımın da var, kızın da var. Ee, efendim, düşmanın da var, dostun da var. Gavur da var. Her şey var dünyada yani. Bunların varlığını kabul edeceksin ama bunları görmeyeceksin. Hemen faal anı gidelim. Cemal-i bağı kemal'i seyredelim. Her işi yapan ancak Allah'tır. Yaradan ancak Allah'tır. O zaman senin e, görüşünde, varlık aleminde varlıklar çok olabilir. Ama sen hiçbirini görmüyorsun. La ilahe illallah diyerekten Allah'tan gayri yok. Allah'tan gayri yok. İşte la değil illallah. Bizim nakşi tarikatında da la değil illallah var zikirde. Halbuki bu adeti vücut ağzıdır. Yani Allah'tan başka mevcut yok diyorsun. Ya e bu vatede vücuttan ne farkı var? Farkı şudur. Sen orada Allah'tan başka varlık yok derken var ama ben görmüyorum. Sildim. İlgilenmiyorum. Kafayı takmıyorum. İtibar etmiyorum. Demek manasında mevcut yok diyorsun. Yoksa hakikatta sokak yok, cadde yok, İstanbul yok, çarşamba yok demiş olmuyorsun. Çünkü mevcudat var. Benim görüşümde kalbimde, aklımda artık Allah'tan gerçek kalmadı. İşte enel hak. Ben kalmadım, hak kaldı. Cık, dikkat edeceksin yani. Sübhani ben beni tesbih ederim. Ben yokum ki ben yok oldum. Mevla tesbih ediyorum. Çünkü bir o var. Gerçek varlık ondadır. Gerçek varlık dersen bunu anlarım. Ama hiç varlık yok dersen, bu süfes daha yemezebine girer. Eşyanın hakikatleri sabit değil olur. Halbuki hakikâkül hak eşyayı sabit edin. Eşyanın hakikatleri sabittir. Yani benim ben varım ve gerçekten varım yani. Rüyada beni var diye görmüyor kimse yani. Zaten onun bahad tehlikeli diğer yönleri de gider. Bu itibarla e, vahdeti vücut tasavvuta bir makamdır. Zevkli bir makamdır. Lezzetli bir makamdır. Yani Allah'ın varlığından başka bir varlık bilmemek. İşte o bilmemekle görmemenin farkı var. Görmemek olsa güzel de bilmemek olunca bazı sıkıntılar çıkarttı. <gülüyor> Onun Muhammed Hazretleri hep der ki sen eğer o makamdaysan mazursun. Çünkü başka bir şey bilmiyorsun. Bilmeyince de yok diyorsun. Mazur oluyorsun. Fakat e, şimdi yani biri iki gören adam var. Şaşı. Bu adam iddia ediyorsa ki burada iki direk var şimdi şu karşımda. Bu adam mazurdur. Çünkü iki görüyor. Ama bu adamın yanında biri duruyor burada. O da diyor ki iki direk var. Ona derler ki bak sen tek görüyorsun yalan söylüyorsun derler. Bak direkt tek görüyorsun iki diyorsun. O zaman o yalancı olur. Ama bu şaşı iki görüyor ise bu yalancı değildir. Şimdi adam Allah'tan garip bir şey görmüyor. Makamı ona gelmiş. Hiçbir şey yok diyor. Bu adam mazurdur. Makamı icabı. Ama öbürü o makamda değil. Hiçbir şey yok diyor. Yalancıdır. Sahtekardır çünkü bu eşya vardır. Bu vahdeti vücut... Yani İmam Rabbani Hazretleri diyor ben de o makama çıkarıldım. O makamda bize bize bir zevk, bir, zevk, bir lezzet bir şey. Yani Ya Rabbi beni buradan ayırma diye dua ettim. Yani istemiyorum ayrılmak çok hoş bir şey oldu. Fakat Mevla beni Fazl-ı Kerem'iyle ya orada takılma o biraz aşağıda kalıyor diye çekti. Sırf Fazl-ı Kerem'iyle çekti beni diyor. Ben bir üst makama çıkınca bir de baktım. Muhyiddin Arabi Hazretleri aşağıda bir çadır kurmuş diyor. Yani o makamda. Orada duruyor diyor. Bu yüksek makamdan haberi yok. E bu noktada İmam Rabbani Muhyiddin Arabi'den üstündür tabii ki. Muhyiddin Arabi şeyh-i ekberdir, büyüktür ama e, İmam Rabbani müceddidi El yani ikinci binin müceddidi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu makam ona nasip olmuştur. Tam Muhyiddin Arabi Hazretleri hatemül velaye, veliliğin sonuyum diye iddiada bulunmuştur. Ondan evvel Hakim Tirmizi Hazretleri bunu beyan etmiştir. Katmül Velaye, veliliğin de sonu var. Nebilerin sonu gibi. Kendisini demese de efendim. Ondan 300 sonra gelmiş. Muhyiddin Arabi Hazretleri buna sahip çıkmış. Ve hakikaten bütün Hatemül Evliya, velilerin sonu diye de bile kapalmıştır yani. Haklı da bir şöhreti vardır. Haksız değildir bu şöhreti. Ama e, elde olan beyde olmaz. İmam Rabbim Hazretleri daha çok sonra geldiği halde, binin başında gelmesi hasebiyle bir önümüzdeki binin yani 437 437'de şu andayız. Daha önümüzdeki birkaç yüzlük sene daha var. Hazreti Mehdi'ye dayanana kadar ki dönemin tüm İman Rabbani'nin e, tecdit sahasıdır. Yüz müceddikleri geliyor. Efendi Hazirimiz de yüz müceddedir ama e, yüz müceddikleri her yüz başında gelir ama binin müceddidi bir daha gelmez. Çünkü bu ümmetin ömrü bu, bu binden sonraya geçmez. Yani 1437'deyiz ya. Hicriye olarak diyorum. İkinci bini. Hicriye ikinci bini geçmez. Yani mektubat da İman Rabbani böyle beyan ediyor. Hal böyle olunca e, e, Hacı Dursun Efendi Dursun Feyzi Efendi hocamız Efendi Hazretlerimizin hocası Efendi Hazretleri onunla biraz mücadele etti bu işte yani. O diyor Muddin Arap'ı üstündür. Efendi diyor İmam Rabbani üstündür falan. Sonra Hacı Dursun Efendi mübarek rüya görürdü çok yani sahih rüyaları vardı. O gece rüyasından gördü ki yani gördü ona Ahmed El Faruk'i dediler. O zaman ertesi gün dedi, efendi ben kabul ettim tamamen, mağrabbaniymiş dedi. Hani manem bildirildi ona. Tabii ki mağrabbani olmalıdır. Çünkü bugüne kadar faaliyet alanına baktığımızda şeriat, tarikat, bütün hep mağrabbani koluyla devam ediyor. Bütün dünya çapında Muhittin Arabi Hazretleri'ninki özelde kaldı. Bir meşrep olarak kaldı yani ama yani artık tasavvufu inceleyenlerin, araştırmacıların işi olarak kaldı. Yoksa... Ee, şu anda o makamda o halde olan insanlar da kalmadı. Tarikatını yürütecekler de yok. Onun tarikatın adı Ekberiye Tarikatıdır. Özel bir tarikatta vardır yani. Ama Vahdet-i Vücut e, tabi çok iz bıraktı. Yani e, Osmanlı'daki bir fiil yani bir cümle tarikatların çoğu ruhlu bilan sahibi dahil Vahdet-i Vücuda hep ima eder. Oraya atar şey yani. Hedefi oraya belirlemiştir. Şimdi vahdet-i vücutta da her şey Allah oldu haşa manası gibi bir şey yoktur. Çünkü her şey Allah oldu deyince ve vahabiler de o zaman Muhyiddin Arabi'ye kafir diyorlar haşa. İbn Teymiye de kafir diyor. Yani İbn Teymiye bu bakımdan çok tehlikededir. Muhyiddin Arabi'ye kafir demek çok büyük tehlikedir. Çünkü şeyh-i ekberdir, çok büyük velidir yani. Mevrabbani de kabul ediyor onun makamını. Velakin ee, İmam Rabbani'ye göre bir makam aşağıda kalmış Ayrı bir şey Ama bu veliliğini bozmaz Yüce velilerdendir Bu nasıl kafir deriz Dediği lafı anlamaya çalışsak daha iyi olmaz mı Ne demek istiyor vatet-i vücut nedir Bunu anlamaya çalışsak daha iyi olur Hatalıdır şudur ama mazurdur Çünkü o makamda öyle görüyor O kendi makamında öyle görüyor Ve o makamdan çıkamadan da vefat ettiği anlaşılıyor yani başka beyanları olmadığına göre demek o makamda vefat ediyor. O makamda vefat edince de ya ben evvelce şu makamdaydım ama şimdi çıktığım makamda bu noktayı farklı görüyorum diyemeden demek vefat etmiştir. Veya bize ulaşmamıştır. Vefat et, esnasında belki o makamları atlatmış olsa beyan edememiş olabilir. O bize alakadar etmiyor. Biz bize kalan yayınlardan kitaplarından ancak ilimlere ulaşabiliyoruz. Gerçi İmam Muhyiddin Arap Hazretleri'nin kitaplarına deste yapılmıştır. Yani katma karıştırma da Yahudiler tarafından yapıldığını İmam Şahrani Hazretleri beyan ediyor. Bazı kitaplarının asıl elme, el yazmalarına ulaştığımda sonra kopyalanan nüshelerde olmayan şeyler olan şeyleri orada görmedim diyor. Yani İmam Şahrani böyle bir beyanı da var. Onun için zaten böyle bir şüphe ihtimali olan noktada bu nasıl böyle der diye de yüklenmemek lazım. Çünkü sözlerini... Güzel anlamak bir meseledir. İkincisi acaba demiş midir? Çünkü yazılar nüskelerden kopyalanırken Yahudiler bazı işlere müdahale etmiştirler. İslam alimdeki des yani katma denir buna. Fakat sonraki alimler ne yaparlar? Onları hemen çıkarırlar ve insanlara beyan ederler. Şu anda tabii artık nerede bir karışıklık, karışıklaştırma falan varsa bunların hepsi meydana çıkmıştır. Matbaa döneminde hele ki bilgisayar çağındayız ki bunların hepsi deşifre oldu artık. Ama evvelce tabii buna imkan zor oluyordu. Adam Şam'dan alıyor bir tane yazmayı getiriyor Konya'ya. E Konya'da çoğaltılırken biri bir şey karıştırsa buradaki Yezilerce Nuska bütün Anadolu'ya e, o ilaveli gidiyor mesela. Burada o anda cep telefonu şu yok bu ulaşım yok ki. Arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar. Bunu düzeltin. Kim ilan edecek? Nereye duyuracaksın? Dolayısıyla e, biraz zaman aldı bu işleri düzeltmek. Ama bugün artık e, onların görüşleri karışıksız şekilde kitaplarında e, biz ulaşabiliyoruz. Fakat şu bir yalan olur ki vahdet Vücutçular yani muhittin Arabi ve ekolünde yani haşa kedilere de Allah diyor, köpeklere de Allah diyor haşa hani varlık bir varlık bir olduğuna göre işte haşa işte o zaman ayıya da diyor dayıya da diyor. Ya böyle bir şey muhittin Arabi bundan beridir ve münezze eder. Onların demek istediği yani varlık aleminde Allah'tan gayri bir varlık görmüyorum değil işte bak İmam Rabbani de görmüyor. Vahdet-i bizde de var görmüyorumdan öte bir geçiş var bilmiyorum yok yani diyor yani görmüyor ama hakikaten görmüyor Allah'tan gayri bir varlık onun için bilmiyorum diyor biz ne diyoruz biliyoruz ki var ama görmüyoruz yani çünkü neden müşahedemizden sildik bu fark ince bir farktır ama çok da zor değil işte anlatmaya bağlı zaten İmam-ı Rabbah Hazretleri şimdi onlara aklayacak yani bu mektuptaki şu andaki girizgahı bundan yapmak zorundayım lap diye girseydim ha burada şimdi ne diyorsun diyecektim Muhittin-i Arabi Vahdet-i Sofiye diyor onlar da Allah'ın zatında değişiklik var falan demez ona bakarsan yani kediye köpeğe haşa bütün varlıkları Allah'tır dediğin noktada hepsi değişiyor ölüyor yaşlanıyor doğuyor doğuruyor e bunlar nasıl oluyor her şey odur e bu, yani onların da kastı her şey Allah'tır değil demek istiyor ben Allah'tan gayrı bir şey bilmiyorum yani o şurdayım, o makamdayım. Varlıklarını bile kabul edemiyorum çünkü görmüyorum, yok biliyorum diyor. Yani tesirsiz, etkisiz eleman meselesini kast ediyor. Ama e, işte bazıları onu o zaman her şey Allah de diye çeviriyor. Bu sefer e, Efendi Hazretleri bizi de bir kere Mekke'de haremde dururken aldı polisler. Yani sivil polisler oradaki kırmızı şeyli başlıklılar, Vahabilerin elemanları dolu tabii Kabe'de. Yüzlerce, gizli ama var. Oturuyorlar cemaatlerin yanında ne konuşuyorlar falan. Aldılar bizi ifade Efendim Hazretleri bizi yani odaya çektiler bizi falan. Ya işte muhittin Arafi hakkında ne diyorsun? Hemen Efendi'ye oradan sorgu çekiliyor. Hemen Efendim de, e, velidir. Orada da ona veli demek şey ister yani. Cesaret ister. Atarlar içeri, hiç anlamazlar. Suud'da hiç. Velidir. Nasıl velidir ya? Kedilere, köpeklere Allah diyor aşağı. Kafirdir dediler efendim. Ya kafir demeyin mi? Yani efendi hazretleri onun veli olduğunda orada söylemiş oldu. Bir şeyler anlatmak da istedik yani de. Ne kadar anlayacak cahil adamlar tabii ki. Ya o kediye köpeği Allah der mi ya vaşa? Ben hiç şey görmüyorum bir Allah'ı biliyorum demek istiyor. Sen diyorsun ki madem bir Allah var hepsi oldu Allah. E böyle bir şey kastı yok falan neyse. Bir kere öyle almışlar yani. Evvelce sonra benimle de bir kere rastladı böyle bir şey. Biraz da oturttular bizi. Çıkartmada çıkartmıyorlar. E, i̇hvan da orada kaç yüz kişi var. Eski dönemler tabii çok fazla ihvan yok ama birkaç yüz kişi vardık. E, orada da millet bizi merak ediyor. Bunları ne yapacaklar falan. E, bir tanesi bize biraz yakın idi. O birkaç eleman çıkıyor kapıdan dışarı. Harem-i içindeyiz. Oradan e, e, o adam bize diyor ya kusura bakmayın falan. O biraz mütesahil yani anlıyorum sizi demek istiyor. Niye elini öptürüyorsun? Ya ben elimi öptürmüyorum. Adamlar zorla öpüyor falan. Efendimiz'e bir şey cevap ver Ben yani bazı kere de ben cevap verdim bazı şeylere. Efendimiz'e herhalde sessiz de kalıyor bazı kere öyle de siyaseti var. Yani cevap veren var diye. O arada bit dolu başladı. Kabe'de. O cemaat ihbanlardan var şahitlerimiz. Çok. Nasıl dolu başladı biliyor musun? Böyle bizim oturduğumuz odanın camına şöyle şöyle efendim cevize yakın vuruyor. Ta ta. Kabe bütün dolu. Aa, dediler bu uzatlan uğraşmayalım herhalde falan bir panik oldular falan hemen efendim sen efendim tamam tamam gidebilirsin dediler. Bizi saldılar yani. Ama hiç öyle bir şey ki abede ben ikürüm. Yağmur olur da dolu. Yağmur bende hocam tak tak tak vuruyor camlara. Ha yani onlar da bir mesajı aldılar tabii. Eşimcen evli ya Allah Allah ne uğraşıyorsun Doğru anlamaya çalış. Kafan basıyorsa anlarsın. Anlamıyorsan vardır bir an manası ben anlamadım herhalde de konuyu kapat. Ona kafir buna zındık sana mı düştü arkadaş? Müftü müsün? Kadı mısın? Nesin ya? Münker nekir misin? Sual cevap sana mı düştü? Ya ilmin kadar konuş. Anladığını anla anlamadığını. Allah bilir de ben bir şey anlamadım ama de. Siz de mübarek adamsınız. Bu kadar namaz kılıyorsunuz. Abdest alıyorsunuz. Herhalde kediye köpeğe Allah diyecek haliniz yok de. Yani müddin arabide makamını mazur görebilirsin. Tabi taklit edemezsin. Taklit çaiz değil. Onun lafını sen diyemezsin. O makamda mazur sen değilsin. Sen çünkü gerçeği görüyorsun. Şimdi ve ma şey ki Esmet'e ispat etti. Hu onu es-sufiyetü Sufiyet tasavvufçular yani sofular deniyor ya sofular işte. El-vücudiyyetü Vücudiyye Vücudiye olan, vücudiyye ne demek? vahdeti vücutçu tasavvufçular. Şimdi tasavvufçular e, yani çok kısmı ayrılır ama şu son muhittin Arabi'den sonra karpuz ortadan ayrıldı yani. Muhittin Arabi bir ekol başlattı. Bir mezhep me kurdu yani. Tabi dolayısıyla bu ikiye ayrıldı dersek en baştaki büyük ayrımlardan bahsediyorum. Bir vahdet-i vücudiyeciler yani varlık tektir diyenler. Bir de vahdet-i şuhudiyeciler. Yani İmam Rabbim bizim silsile öyle Tabii bizim silsilenin de gerilerinde diyorum sana Beyazıt Bestami'den vesaire nakledilen bazı sözlerde vahdet-i vücud iması var. Bazı silsilenin gerisinde var bu. Ama bu son dönem, hele ki İmam-ı Rabbani'den sonraki dönemde İmam-ı Rabbani Hazretleri tamamen meseleleri vuzuğa kavuşturmuştur. Artık herkes anladı anlayacağını. Ondan sonraki silsile de hiç böyle bir şey kalmaz. Hal böyle olunca vahdet-i şuhudiye, yani gördüğüm şeyler bir. Bir şey görüyorum. O da Mevla'dır. Ondan gayrı etkili Bir şey görmüyorum. Yaratan görmüyorum, yaşatan görmüyorum. Bu şuhutçular. Şimdi vücudi sofiyenin ispat ettiği, vücudi yani varlık tektir diyen muhittin Arabi gerisi ilerisi. Bunlar bir ispat etmiş. İspat ne demek? Yani var demişler. Neyi var demişler? Minettena tenezzülatil hamseti. Beş tane tenezzül var demişler. Bunu ikinci cildin birinci mektubu anlatıyor. Çok da zordur, çok da e, vücut vücutla vücutun farkı ve muhittin Arabi'nin mezhebini anlatıyor. Sonra İmam-ı Rabbani benim de mezhebim budur diye anlatıyor. Orada çok güzel kendisinden evvel hiçbir şeyhin e, sistem, tertip edemeyeceği şekilde bir tertip yapmıştır. Bu da İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne nasip olmuş. Tenezzülat-ı Kamsa var demişler. Şimdi tenezzülat-ı Kamsa var. Nedir tenezzülat-ı Kamsa? Beş tenezzül. Tenezzül ne demek? Tenezzül mesela ben şimdi burada oturuyorum. Buradan bak merdiven var. Şuradan bir basamak indim bu tenezzüldür. İndim iniştir. Bir daha insen ikinci tenezzül. Burada beş basamak olsa beş tenezzül olur. Beş tane tenezül var. Şimdi bu beş tenezül nedir? Kısaca bunu anlatmak gerekiyor. Bu mektup zor olduğu için bazen iki satırda ders bitiyor. Ne yapalım? Beş tenezül deyip de geçersem ne anlayacaksın sen? Mecburum onu beş tenezzülü anlatma sana. Beş tenezzül yani allah Teala'nın ilminden tenezül ediyor. İlminden tenezzül ediyor. İlim bilmek demektir. Benim şimdi bir ilmimde bir şeyler var. Yani bildiğim şeyler var. Bir de ortaya attığım bir şeyler var. Yani konuşarak veya icraat yaparak, keserek, doğruyarak bilmem ne. Eser bıraktığım şeyler var. Şimdi bir şey ilimde kalırsa, yani zihinde demek istiyorum, beyinde ve zihinde kalırsa bunun hiç eseri dışarı çıkmaz. Nasıl çıkmaz? Ben burada dururum. Bir fikir yürütürüm, bir şey düşünürüm şu an ben. Ama ben bunu konuşmaya vurmazsam veya harekete vurmazsam, hareket de önemli. Konuşmuyorum ama üstümü çıkarıyorum. Sen de ne dersin? Sıcaklandı dersin. Veya atkı sardım. Sen ne dersin? Bu hareketten üşüdü dersin. Şey ıs, efendim üşüdü giyiniyor. Tübbe mi çıkarıyorum? Isındı soyunuyor dersin. Ya bir şey konuşurum. Ya bir hareket yaparım. Bunlar neyi yansıtır? İlmimdeki, beynimdeki, fikrimdeki düşünceden sana bir Emare ve alamet belirti ortaya koyar. Ama ben tabii sırf düşünce noktasında böyle durduğum anda hani derler ya bu adam da arkadaş ne düşünüyor? Hiç anlaşılmıyor ya. Yani cık, gülmüyor. Be Beğendiğini belirtmiyor. Ya tane hani yanlış konuşuyorsun demiyor. E ben de burada bir şey konuşuyorum. Adamın da bakıyorum tipine şekline. Hiçbir şey anlamadım ya. Bu adam benim konuştuğuma katıldı mı? Katılmadı mı? Beğendi mi? Beğenmedim. Çünkü neden adam? Böyle duruyor. Hiç belirti yok. Biliyorsunuz mimiklere bile biz mana yükleyen bir toplumuz. O zaman ilimde olan şeyde tenezzül yok. Ne demek tenezzül yok? Fikri boyutta kaldı. Düşünce sahasından çıkmadığı için oradan inmedi. Tenezzül yok ne demek? İnişe geçmedi. Bir belirti inmedi oradan. Dışarı bir çıktı vermedi yani. Var her şey lan. Çıktı alıyorsunuz falan. Makinanın içinde... Çıktı almadı yani. Çıktı vermedi dışarı. Eser yok. allah Teala her şeyi biliyor. Hiçbir şey yokken alemler yok, arz kürsü yok işte kendisi zatı var, sıfatları var, fiilleri var. Her zaman var o. Ondan başka bir şey yokken bir tenezzül var mıydı? Yani aleme, varlık alemine tenezzül eden yani ilimden iniş yapan ilimden ayrılıp Bilgi boyutundan çıkıp varlık sahasına düşen bir şey yoktu. Binlerce, yüz binlerce artık onun sınırı yok çünkü zaman yoktu ki o varken. Onu onu sınırlayamam. Peki tenezzülat başlayınca yani yaratılma başladı. Eser vermeye başladı. İlk yaratılan efendimizin nurudur diyoruz mesela. Bu eser vermeye başlayınca buna ne deniyor? Tenezzülat. Tenezzülat ha yine bu gökler yerler yok ha. Bu gerkler, yerler daire kendi de allah Teala'nın ilminden e, harice ne oldu? Bazı şeyler tenezzül etti. Yani iniş yaparak çıktı. Eser çıktı eser. Bunlara başlıca kaç tane demişler? Yani İman Hazretleri de bunları kabul eder de. Tasavvuf yani vahdedi vücut ehli olan meşayih bunları ilk tertip yaptı. Tabii ki İman Rabbim evvel onlar. Bu beş tane tenezül. Birinci tenezül, tayinü evvel. Tayinü evvel ilk varlık, ilk beliren şey. Birinci makam. Yani varlık aleminde ilk beliren. Mevladan gayrini konuşuyoruz. Mevlak ol, Mevla hep var. İlk yarattığı diyelim mesela. Ama senin böyle tuvar gibi elle tutacağın şekilde değil bu yine. ilk yarattı. Yarattı ama nurlar alemi. Tayinü evvel ilk beliren, yani ilk varlık. Tayinü sani. İkinci beliren şey, ikinci varlığı. Tayunu salis, yani üçüncü teayyun, efendim, dördüncü teayyunu rabi, teayyunu hamis, beşinci teayyun. Belirme, bir eser verme diyelim buna. Tenezzül, yani inişe geçti. Yani o beyinden indi, çıktı. Yani benim beynimden çıkan bir şey ne ilendi? Konuştum, bir şey çıktı. İlk kelimem neyse oldu teayyunu evvel mesela. İkinci konuştum, ikinci kelam teayinü sahne olduğu gibi. Mevla'nın daha haşa, öyle haşa, beyni yok. Haşa, daha akıl, beyin, öyle bir şey konuşulmaz. İlim konuşulur bir tek. İlim sıfattır allah Teala. Bu ilim sıfatından tenezzülat var yani. İlk beliren, ikinci beliren. İlk beliren nedir? Teayinu evvel, Hakkati Muhammediye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatidir. Efendimizin bedeni yok ortada da daha. daha dünya yaratılmamış. Nereden bedeni şerif olacak? Hakkati Muhammediye ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hakkati'dir. Hakkati yani Mayası, hamuru, gerçeği. Hakkati Muhammediye mesela zaten hadis-i şeriflerde Nuri. <gülüyor> Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur diyor. Burada ne anlaşıyor? Bir nur var. Mevla ilk o nuru yaratmış. O da bir allah Teala'nın ilim mertebesinden harice çıkan, dışta beliren ilk belirti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur. Mevla'nın yarattığı. Mevla'dan parça kopmaz aşağı. Yarattığı diyoruz. Ol deyip yaratıyor. Kûni Habibi Muhammed'e. Benim sevgilim Muhammed ol buyurdu. Bir nur parladı. O ilk nurdur. Hakkati Muhammediyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatidir. Ve e, yaratılanların da ilkidir. Müminlerde benim nurumlarını buyuruyor. İlk yaratılan ben benim nurumdur buyuruyor. Hulüktü min nurillah. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Yani Allah'ın yarattığı özel nurdan. Haşa Allah'tan parça ayrılmaz. Parçası yok. Parçalanma yok. Allah'ın nuru demek Allah'ın yarattığı özel nurdan yaratıldım demektir. İşte birinci beliren teayyün ilk belirme ve tenezzül yani ilim mertebesinden inişe geçip çıkma yani. Anladın mı? İlim yüksek seviye. Yüksek seviye. ilimde kalan. Tenezzül bir aşağı çıkış oluyor. Çünkü neden? Mevla'nın ilminde kalana kimse ulaşamaz da onun için. Yüce, yüce mertebe oluyor. Ama beliren, yaratılan Yaratılana ulaşılabiliyor. Bak konuşabiliyoruz. Mevla'nın ilminin özelliğini, külünü konuşamıyoruz. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatinin nurunu konuşabiliyoruz. Ama Mevla'nın ilmi nasıldır, şudur, budur hiç konuşamıyoruz. Onun için o yücedir. Tenezzülü anladın mı şimdi? Tenezzül, iniş. iniş ne demek? Yani anlayabilecek seviyeye geldi. Yani seni konuşabileceğin, idrak edebileceğin. Zatı idrak edilemiyor. Sıfatları idrak edilemiyor. Fiilleri idrak edilemiyor. Hakikatına kimse erişemiyor demektir. Ama efendim sallallahu ve hakikatinden bak konuşma açabiliyoruz. Çünkü yaratılan aleme çıktı. Artık bizim de malumatımız sahasına girebiliyor. Ama Mevlana'nın ilminin özü bizim bilgimiz dahilinde değil. Nasıl biliyor, nasıl inkişaf etti falan dedi ya şekilsizdir dedi geçen mektuplarda. Mektubun geçen bölümlerinde. O zaman birinci tayin neymiş? Efendim sallallahu hakikate. İkinci tayin yani 5 mertebede Mevla'nın ilminden ilk olarak 5 mertebede bütün alemler çıktı yaptı, çıkış yaptı. İlminden çıktı, ilminden. Yani yarattı onlar. Yarattı ama yine dışta eseri olmayabilir. Yani efendim sen nur ama e, seni görebileceğim şey değil de o zaman olsan da. ikinci eee belirme e, nedir? Hakika eşya. Hakika eşya demek varlıkların hakikatleri. Varlıklar ne demek? Şimdi Allah Teala kıyamete kadar Veyahut da işte cennet cehennem dahil ebedi konuşalım artık. Çünkü kıyamet cennet cehennemde sonsuz olunca sonsuza kadar diyelim. Neler yaratacak? Cennette hoş rüya ki. Cennette de köşk var saray var böyle değdiğin zaman duvarı var yani. Dolayısıyla bunların hepsi varlık alemidir. Varlık alemi olduğuna göre bu varlık aleminde yaratılacak her şeyin. İşte göktür, yerdir, merihtir, cühaldir, müşteridir, jüpiterdir. Gezegenlerde güneştir, aydır, yerdir, Mağmadır, denizdir, sudur, göldür. Yani bu alem ondan sonra bunun ötesi işte mahçerdir, berzaktır. Ondan sonra cennettir, cehennemdir buralarda yaratacağı bütün eşya. Eşya varlıklar demek. Bunların hepsi hakikatleri. Hakikatlerin ne diyeyim sana işte kısaca ham maddeleri. Ham maddeleri. Yani koca dünyanın ham maddesi yumruk kadar diyelim şu kadar bir şey. E ne diyor gökler yerler yapışıktı diyor. ''Evele <gülüyor> merale kafirler görmedi mi? Yani görür gibi bilmedi mi? Nereden görecek de? ''Enne semavat vel artık te'aradkân'' ''Gökler yerler yapışıktı'' diyor. ne <gülüyor> ama biz ayırdık diyor. Bu ayet. Yani ne demek şu Ham madde itibarıyla böyle. Hani şimdi atom diyorsun, hücre diyorsun, bir ufacık atom, atomu da bölmüşler şimdi. Bir nokta, bir de bakıyorsun, bir patladı mı bir vilayeti, memleketi patlatıyor. Ateş topuna çeviriyor. Yani onun küçüklüğü mühim değil. Yani ne kadar küçülüyorsa o kadar güçlü. Eşyanın hakikatlarından bahsediyor. Hakikatlar ne demek? Varlık sahasına çıkacak, sonsuza kadar neleri yaratacaksa e, kendi zatı sıfatları varken hiçbir şey yoktu. Yaratmaya başlayacak. İlk yarattığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru, Hakkati Muhammed diye buna tayin-i evvel deniyor. İkinci yarattığı eşyanın hakikatleri. Ne demek? Sonsuza kadar yaratacağı her şeylerin ham maddeleri. Yani bunu tabii gözle görecek, itirak edecek bir şey yok. Atom şurada olsa göremezsin. Böyle bir bütün her yaratacağının ham maddesini yaratmış. ikinci beliren o. Ondan sonra üçüncü beliren, tayin beliren tayin-i ruhi ruhlar alemi. Yani biz yaratılmadan evvel ruhlarımız yaratıldı. Ruhlarımızdan evvel rızıklarımız yaratıldı. İşte rızıklarımız yaratıldı ne? Eşyanın hakikatleri yaratıldı ya. Rızıklar da eşya, varlıklar. E, rızıkların da hakikatleri yaratıldığı için o hadisi şimdi daha iyi anladım burada konuşurken. Yani bedenlerden 4000 sene evvel ruhlar yaratıldı. Ruhlardan 4000 sene evvel rızıklar yaratıldı. Çünkü buradan ne anlıyor? Şu an hakikati ikincide. Daha ruhlar üçüncüde. Hakikatleri deyince bütün rızıkların da e, ham maddeleri yaratıldı. Ondan sonra ruhlar alemi yaratıldı. Hepimizin bak ruhu var. Burada konuşan ruhtur. Dinleyen ruhtur. Ruhum çıksa şu anda ben burada dursam ne duyabilirim ne konuşabilirim. Esas insan ruhtur. E şimdi ta ruhumuzu anlayamıyoruz. Mevla'yı nereden anlayacağız? O zaman Ruhlar alemi üçüncü de belirdi. Ama şimdi ruhlar alemi de elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Ve lakin Allah Teala onu ilimden dışarı çıkarttı, yarattı ama. Sonra ne geldi? Misal alemi. Misal alemine misal vereyim. Yani misal alemi nasıl bir şey? Misal alemi bu alemde olan her şeyin, yaratılmış her şeyin ve yaratılacak her şeyin bir sembolü ve örneği var. Bunda size anlatacağım mesela berzak e, alemi. Berzak, kabirdeki durum. Adam öldü, ruh çıktı. Ruh öldü mü? Ölmedi. Ruh ayrılınca beden öldü. Ruh ölmedi. Ruh azap oluyor veya nimet göre gidiyorsun, kabire selam veriyorsun. Ruh alıyor cevap. O zaman ne oldu? Ruh, e, ruh ölmedi. Peki şimdi burada beden öldü. Dünyada değil. Peki bu adam ahirete gitti mi? Gitmedi. Çünkü daha mahşer kurulmadı. Mahşer kurul, kurulmayınca da Ahirete gitmedi. Bu adam ne oldu şimdi burada? Bedensiz oldu. Ama ruhu var. Ama ruh bedensiz olduğu için ahirette de değil. Mahşer kurulmamış. Cennette veya cennemde de değil. E, e, diri de değil. Dünyada da değil. Burada bir geçit oldu. Berzah köprü demek. Yani bu dünya alemiyle, maddi alemle, manevi alem, ahiret alemi arasında ahirette manevi değildir. Ha onu da söyleyeyim. Ahiret yani rüyat gibi değil. Cennet, cehennem aynı böyle var olacak. Var şu anda zaten. O zaman bu iki alemin arasında bir geçit oldu. Bu geçit aleminde ne oldu? Misal alemi oldu. Berzak. Misal alemindendir. Kabir alemi misal alemindendir. Yani hem cennet tarafından irtibatı var cennetlikse. Her sabah akşam cennetteki yeri gösteriliyor. Hem cehennemle irtibatı var. Cehennemlikse sabah akşam oradan hem azap çekiyor, ruhu muazzeb oluyor hem de cehennem gösteriliyor. E bir taraftan kabrine ziyaretçi gelse, Selam verse bu tarafa dönüyor. aleykümselam diyor. Hem burayla alakası var hem o boyutla alakası var. Ne oldu? Arada oldu. Berzak. Geçit. Oldu. Bu misal alemidir. Yani misal alemine en güzel misal örnek rüyadır. Gördüğümüz bütün rüyalar misal aleminden. Hakikatte bir şey yok. Sen orada yatıyorsun. E, orada e, tavafta kendini görüyorsun. Ellerini kaldırıyorsun. Bismillah Allah Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, şeytan taşlıyorsun, rüyada bütün bunları yapıyorsun. Bir fiil yapıyorsun. Bazıları uyur gezer olur o e, taşı çatıkar gibi gider karşısının suratına bir çakar böyle. Hanım da bir uyanır ne yapıyorsun ya Aa, rüya görüyorum ya şeytanı taşıyorum. Ulan ben miyim şeytan der falan hanım böyle şeyler oluyor ya. Ama bunlar nadir şeyler. Nadir şeyler. Ekseriyetle adam rüyada yürür, koşar, sahi yapar, elini kaldırır. Bak bütün hareketler var misal aleminde yapıyor bunları ama kendi bedenin oldu bedeni böyle uyuyor hiç hareket yok ama misal aleminde elini kaldırıyor o zaman her şeyin nesi var ee, misal aleminde bir sembolü var yani veya da işte ilim sana veriliyor ilim verilirken ne veriliyor? süt veriliyor süt geliyor sen süt içiyorsun falan bu bu misaldir burada ne anlıyor bir daha kalkıyorsun tabire bakıyorsun aa bu süt içtim ben ne oldu acaba ya işte ilim sahibi olacaksın sana biri bir şey öğretecek falan İlimden nasibim var anlıyorsun orada. Ee, bu itibarla bütün bu misal aleminin ham maddeleri yaratıldı. Birinci teayün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikati. bütün yaratılacakların ham, hakikatleri, ham maddeleri. Üçüncü teayün ruhlar alemi. Dördüncü teayün misal alemi. İşte kabir alemindeki, berzak alemindeki, rüya alemindekiler. Ki rüya alemindeki genişlik bu alemlerden sınırsız derecede fazladır. Ki orada da neler oluyor yani hakikaten. Ee, sonradan da gördüğün gibi de oluyor yani gördüklerin de çıkıyor sonradan yaşıyorsun zaten insan yaşayacağı her şeyi mutlaka rüyada görür rüyalarını tam hatırlamadığından birçoğunu hatırlamıyor bazı kere başına bir şey geldiği zaman ya ben bunu bir daha yaşamıştım bir yerde ama bu nerede geçti ya falan geride kafayı zorluyor ya aynı ortam oldu biz bir görüşmüştük bu, bu hatırlıyorum buradaki efendim küp vardı şurada kenarda tabak vardı burada böyle bir adam duruyordu ya nereden hatırlıyor? Halbuki rüyada görmüştür bilinçaltı onu hafızada saklayabildiyse hatırlıyor. Hafızada saklayamıyor. Çoğu insanın hafızası zaten yerinde değil. Çoğusu da gördüğünü unutuyor. Unuttuğu için. Yoksa insanın başına gelecek her şeyi önceden görüyor. Ve sonra gördüğünü yaşıyor. Nadirattan olarak hatırlıyor. Eğer zaten tam hatırlasa adam artık hepten canlı yayın yani bütün artık e, ne olacağını anlatmaya başlar yani. Çünkü önceden gösteriliyor her şey. İşte misal aleminde yaşananlar bu alemde sonra yaşanıyor. Misal demek bu alemde senin içeceğin suyun, yiyeceğin yemen, yiyeceğin dayağın veya neyse e, rüyada önce gelişen kısmıdır. O zaman misal alemi dördüncü tayyün, beşinci tayyün yani beliren şey tayyünü cesedi. Ne demek cesedi? Hepten etkemik işte bu bizim gök, yer, şu andaki sistem yaratılan ol dediği bir kere var oldu cihan işte. ...gökleri yerleri bir patlattık diyor... ...hadi açıl bakalım... ...atom gibi açıldı geniş geniş... ...balon gibi genişliyor... ...hala da genişliyor şu an... ...zaten kıyamet de öyle genişliğe genişliğe bir patlayacak... ...kıyamet kopacak... ...şu anda feza genişleme devam ediyor... ...o şey sıkışık maddeyi açtık diyor... ...açınca bir patladı... ...işte bink ben kelendiyorlar ya... ...işte bir şeyler konuşuyor bu gavurlar da... E ...bu e, bu tenezzüller beş tane... ...şimdi bu tenezzülleri... ...vahdeti vücutçu alimler... İc ispat etti. Ne demek ispat etti? Var dediler. Varsa var tamam. Ma'arruf manze diyor ki feleyset olmadığı bu beş tenezül. Günkabili tebeddülü, değişiklik kabilinden ve tegayyürü yani farklılık kabilinden, başkalık kabilinden nerede fi'i mertebetil vücub? Allah'ın vücub mertebesinde. Vücub Allah'ın mertebesi. Ne demek vücub? Olmasa olmaz. Yokluğu düşünülemez. Bizinki imkan mertebesi. Varsa olsak mümkün, yok olsak mümkün. Her şey mümkün. Yani bizimki alemi imkan Allah'ımız olmadığı düşünülemez o vücut mertebesi peki yani varlığı zorunlu varlığı kendinden çünkü o mertebede değişiklik peki o zaman o mertebede değişiklik mi oldu yani Efendimizin hakikati çıktı sonra öbürü çıktı sonra beş tane böyle bir tenezzülat oldu belirmeler oldu falan filan o Allah'ın mertebesinde bir şeyler mi değişti yenilik çıktı. Hayır diyor. Fennel Kavle çünkü hükmetmek bir bununla ve isbat böyle bir şey var demek küfrün kafirlik olur, bu dalâletün sapıklık olur. Peki bu beş tenezül anlatıyorsun bir saattir. Bunlar var diyorsun var. Bel belki yâteber teberu. onlar saydılar hadi tenezülati. Bu tenezzüller belirmeler, çıkışlar oldu ama nerede oldu? Firrati, zurrati, kemali teala. Allah teala'nın üstün sıfatlarının eserlerinin Zuhur ettiği, aynalara yansıdığı mertebelerde oldu. Bu beş tenezzülün hep hiçbir Allah'ın zatında değişiklik olmadı. Sıfatlarında da olmadı, fiillerinde de olmadı. Öyle bir şey demek kafirlik olur. E bu beş şey önceden yaratıldı, tabi yaratıldı. Sonradan da biz yaratıldık işte cesedi. Biz şu anda hangi mertebedeyiz beşten? Tahir cesedi. Yani bedenle alakalı artık etekeme bürünmüş şekliyiz. Mevla'nın o mertebe, e, zuhuratının mertebelerinde. O zaman Allah Teala'nın üstün sıfatları var. Ilmi var, kudreti var, ihyası var, bütün bu diritmesi var, yaratması var, yoktan var etmesi var, sonsuz tekvini var, icadı var. da nesi var? Efendim yaratılan alemde, mahlukat aleminde bu hünerlerinin belirmesi var. Ne dedim size yine geldik aynı noktaya? Marangozun marangozluk sanatı kendindedir. Kendinde kaldıkça bir tane rahle bile yapmadıkça kimse bunu göremez. Ama bir rahle yapar, böyle bir masa yapar, ortaya koyar. Sen de onu görürsün, ellersin, tutarsın. Ama burada sen marangozu tutmadın. Bak marango bunu yapan yok şimdi burada, ben buna da, Bu onun hünerinin belirtisidir ve eseridir. Bunu kabul ederiz. Eserlerde de değişiklikleri kabul ederiz. Eskir, püskür, geri gider, ileri gelir, kırılır, dökülür. Ama o kişinin sıfatında bundaki değişiklik onun sıfatını ne yapmaz? değiştirmez. Ben burada bunu yararım ortadan kırarım. Adamı sıfatını mı yardım ortadan? Değil. Mevla'nın da eserleri, kemalatının sıfatları eserleri zuhur eder. Bu zuhur eden eserlerde değişikliği kabul ederiz. Ama zatına, sıfatlarına değişiklik yol bulamaz. Min gayrenyete tarraka yol bulmaksızın ila zati, yüce zatına ve sıfatı sıfatlarına, da ve efeali teala fiillerine, tegayyurun, en ufak bir değişiklik ve tebeddülün, en ufak bir e, başkalık, e, farklılık yol bulamaz. E şimdi sen de diyorsun ki ya bunu kaç dersdir anlatıyorsun? Yani İmam Rabbaniye diyorsun yani bana demiyorsun ben çünkü orada tercümanım. Diyorsun kaç dersdir bunu niye anlatıyorsun? Anladık işte diyorsun. Ama şimdi başka bir şey anlattı. Anlamadın ki sen yine döndü. Yel değirmeni diyor. Diyor ki bu ne değirmen diyor? Yel değirmeni diyor. O da diyor anladık diyor yel değirmeni. Suyu nereden geliyor diyor. Ya arkadaş sen bunu yel değirmeni olduğunu anladıysan suyunu sorar mısın? Yel demek rüzgarla dönüyor da Hala diyor ki anladık diyor yeldeğirmeni diyor suyu nereden geliyor diyor. İşte böyle cahiller de var. Onun demeksem demek şey anlamamışsın. İmanı Rabbiniz bugün ne anlattı? Allah'ın zatı sıfatları değişmez. E bunu zaten günlerdir anlatıyoruz haftada. Onu demiyor. Vahdeti vücutçu Muhittin Arabilerin ekolünde de beş tenezzül, beş mertebe var diyorlarsa onlar da Allah'ın zatı değişir demek istemiyorlar diyor. Sakın vahdeti vücutçu şeyhlere, evliyaya kafir, mafir demeyin diyor. Bu beş mertebe, beş tenezzülü onlar nerede ispat ediyor? Bu değişiklik var tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın nuru, hakikati artar, eksilir, zamanla göre, zeminle göre değişir veya bu hakikati Muhammediye mahluktur. Yani yaratılmıştır diyelim. Bu yaratılmışta tabii değişiklik olur. O zaman bunlar beş mertebe var dediler. Allah'ın zatı da varlık alemi de hepsi bir dediler. Varlığında hepsi birse o zaman Allah mı değişti aşağı? Hayır diyor. Onlar bu mertebeleri beş mertebe diyorlar. Tabii ki beş mertebe konuşunca bunlarda değişiklik haydi haydi olacaktır. Yani zamanla zeminle. Bunların hepsini Allah'ın ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde düşünmüyorlar. Nerede itibara alıyorlar? allah Teala'nın sıfatlarının ve fiillerinin yani hünerlerinin, kemalatının sanatlarının, o kendinde bulunan hünerin dışa yansıdığı noktada yaratmaya başladığı noktada o kemalinin zuhuratı, zuhur yani belirme noktası yani aynada. Yani şöyle dururken ayna bir şey göstermiyor. Yani ayna boştur yani. Sen böyle yüzünü ona getirdiğin zaman gösteriyor. Mevla da yaratmayı murat edince o aynada o yansıyor. Yaratmayı murad etmediyse aynada bir şey yok. Çünkü bir şey yaratmak istememiş daha. Görünen bir şey yok. Hünerin hiçbiri görünmüyor. Ama bir şey yaratmak istediği zaman kün feye kün. Ol dediğim olduğu zaman o beş mertebenin hepsi birden çıktı. Nerede çıktı? Zatında bir değişiklik olmadı. Aynada belirdi. Yani yaratılan alemde eser çıktı. İşte marangozun ne zaman eseri yaptı bunu o zaman çıktı. Ondan evvel kendinde duruyordu. Kimse de onu elleyemezdi. Gide marangoza böyle yaparsın ama adamın sanatına böyle yapamazsın ki. Adamın fiili sanatı içinde hüneridir. Onun için beş tenezzül, beş mertebe diyorsa vahdeti vücutçular asla Allah'ın zatında değişiklikten bahsetmiyorlar. Yarattığı alemde hünerlerinin belirdiği aynalarda, o göstergelerde diyelim, hünerleri görünmeye başladığı noktada tabii ki değişiklikler oluyor. E şimdi devamlı güneş değişiyor, ay değişiyor, doluyor, batıyor, tutuluyor. E bunlar Allah'ın eserleridir. Ama bunların değişikliği Allah'ın yaratması, fiilinin değişmesini gerektirmiyor ki. Fiili tektir ama eserleri ortadadır, eserleri değişir. Bunu bu şekilde anlatmış oluyor. Ee, ince bir mektup yani zor bir mektup ben bundan da daha fazla nasıl anlatayım bundan daha Türkçe'de nasıl konuşulur yani bu işler başka bir hocalar size anlatmaya kalksa hiçbir şey anlayamazsınız ben yine biraz daha anlayacağınız dile kadar indirebiliyorum işi ama tevfik Allah'tandır Allah cümlemizi doğruyu anlamaya muvaffak eylesin yüce zatının ve sıfatlarının ve fiillerinin değişiklikten noksanlıklardan münezzeh olduğu şuurunda yaşayıp ölmeyi bize müyesser eylesin Amin o, sallallahu ala, ala ve sallallahu ve ve teslimen ketire, rabbil alamin